Türkçe Peri Masalları Kar Beyazı ve Kırmızı Gül Evvel zaman içinde küçük bir şehrin küçük bir köyünde bir kadın iki kızıyla birlikte yaşıyordu. Kızlarının isimleri Kar Beyazı ve Kırmızı Güldü. Kar Beyazı çekingen ve iyi kalpli, Kırmızı Gülse enerji dolu ve oyunbazdı. Her zaman yapabileceği yeni yaramazlıkları düşünüyordu. Gül acele etme. Ben iyiyim anne. Beni merak etme. <gülüyor> Sana söyledik. Kar beyazı ve kırmızı gül annelerine günlük işlerinde her zaman yardımcı olurdu. Gün biterken anneleri onlara masallar anlatırdı. Kış başlayıncaya dek normal ve rutin bir yaşamları vardı. Kışın her şey ilginç bir hal aldı. Bir gece bayan beyaz Kızlarına masal okuyordu. Kapının çalındığını duydular. Üçü de kapı sesiyle irkildi. Kapıya gerginlikle baktılar. Kapıda kimin olduğunu düşünerek endişelendiler. Merak etmeyin canlarım. Sadece yol sormak isteyen bir gezgin olmalı. Hemen gidip bakarım. Hayır anne ben bakacağım. Oo. Hayır! Aman Tanrım! Bu da ne? Hayır! Aman Tanrım! Bu ne? Lütfen bağırmayı kesin. Ben bir ayıyım sadece. Sessiz olun lütfen. Kulaklarım ağrıyor. Sadece yardıma ihtiyacım. Üşüdüm ve karnım aç. Ayı konuşunca herkes bağırmayı kesti. Diğer ayılar gibi değildi. Çok yumuşak bir sesi vardı. Özür dileriz. Lütfen içeri gel. Üçü ona baktı ve içeri girmesine izin verdiler. Her yerin kar olmuş. Dur temizlemeye yardım edeyim. Oh, yapmayın. Lütfen durun. Oh, hayır. İkiniz ne kadar kötüsünüz. Hayır. Hayır. <gülüyor> tamam. Yeter bu kadar kızlar. Sıcak bir şeyler içsin. Ona bir battaniye getir Gül. O gece aralarında bir dostluk oluştu. Ve dostlukları kış boyunca sürdü. Her gün ayı evlerine geliyor, onlara hediyeler getiriyordu. Şömineden yayılan sıcaklığı paylaşıyorlar, ayıya masallar okuyorlardı. İkisi de arkadaşlığını seviyordu. Zaman geçti ve kış mevsimi sona erdi. Artık ayının gitme zamanı gelmişti. Eğer sihir yapılmamış olsa, sizinle tanışamayacaktım. Ne demek istiyorsun, ne sihri? Gitmek zorunda değilsin, bizimle kalabilirsin. Gitmek zorundayım. Yaptığınız her şey için teşekkür ediyorum. Ama kış bittiği için artık gitmek zorundayım. Sonra evden ayrıldı. Çok sevdiği arkadaşlarını geride bıraktı. Birkaç gün sonra kar beyazı ve kırmızı gül ormanda yürüyor, meyve ve odun topluyordu. Birdenbire ilerden garip çığlıklar duydular, Ooh. sesleri takip ettiler ve garip bir şeyle karşılaştılar. Ooh. Bir cücenin uzun sakalı düşmüş bir ağacın altına sıkışmıştı, öfke oh. içinde zıplayıp duruyordu, bağırıyordu. Oh. Oh. Oh diksakal! Lanet olası aç. İkiniz bakıp durmayın! Hemen buraya gelin ve bana yardım edin! Eşyalarını bıraktılar. Birlikte ağacı kaldırmaya çalıştılar. Ellerinden geldiğince yerinden oynatmaya çalıştılar. Tüm güçleriyle çabaladılar. Sonra ikisi de pes etti. Ama birden Kırmızı Gül'ün aklına bir fikir geldi. Yüce zıplayıp durmaya devam etti. Ta ki kırmızı gülün elindeki şeyi görünceye kadar. Hayır dur! Hey! Sen ne yapmaya çalışıyorsun öyle? Hayır dur! Hayır! Bir güzel sakalım! Cücenin hareketleri kızları eğlendirdi. Ona yardım etmişlerdi. Ama cüce onlara kızıyordu. Ormanın derinliklerine doğru yürürken onlara bağırmayı sürdürdü. Yardımları için onlara teşekkür bile etmedi. Ertesi gün kızlar nehir kenarında yürüyüş yapmaya karar verdi. Tanıştıkları o cücenin kesik ve acı çığlıklarını yine duydular. Kız kardeşler yine ona yardım etmek için koştu. Bu sefer sakalı büyük bir balığın ağzına sıkışmıştı. Oh, oh, oh, oh. Seni sersem balık bu ne? cüret böyle! <gülüyor> yine nasıl bir belaya bulaştın? Bu korkut balın beni suya düşürmeye çalıştığını görmüyor musunuz? Yardım edin! Kar beyazı ve kırmızı gül yine ona yardım etmeye karar verdi. <gülüyor> bu mücadeleyi kazanamayız. Hepimiz suya düşüp boğulacağız. Daha fazla tutamıyorum. Sakalını keseceğim. Neden? Neden? Sakalımla derdin ne? Arkadaşlarımı yüzüne nasıl bakacağım? Çici aptal kızlar! İki kız kardeş eğlendi ve gülmeye başladı. Ama sonra bir ses duydular. Arkalarındaki büyük bir kayanın üstünde genç bir adam dümdüz yatıyordu. Anında bir yara vardı. Hey, sen kimsin? Burada ne arıyorsun? Ben Prens Adam. Erkek kardeşim Joseph'ı arıyorum. Kendisi kış mevsiminden beri kayıp. Aaa, ben kar beyazı. Bu da kız kardeşim kırmızı gül. Bulmana yardım edebilir miyiz? O bir çuval mücevherle ormanda yürüyüşe çıkmıştı. Ama yolda kayboldu. Az önce benzeri bir mücevher çuvalı taşıyan bir yaratık gördüm. Onun peşine düştüm. Ama sihir yaptı ve sihir yüzünden önümü göremedim. Düştüm ve başımı bu kayaya çarptım. Bunu duyduğuma üzüldüm. Sana yardım edebiliriz. Kızlar prense yardım edeceklerine söz verince prens rahatladı. Ama tam o anda üçü de yüksek bir kükreme sesi duydular. ...arkalarındaki ormanın derinliklerinden geliyordu. İmdat! Üçü birden atın üstüne atladığı gibi... ...çığlığın geldiği yere doğru dört nala gittiler. Cüce'yi bir mağaradan çıkarken gördüler. Cüce'nin peşinde bir ayı vardı. Rahat bırak beni oh, Bu bizim arkadaşımız ayı. Neden Cüce'nin peşinden koşuyor? Prens kılıcını çıkardı ve ayıyla cüceye doğru yürümeye başladı. Kızlar siz burada bekleyin. Kardeşimin mücevher çuvalıyla gördüğüm yaratık buydu. Yaptıklarının cezasını çekmeli. Dikkatli ol! Beni rahat bırak! Al! istediğim mücevherleri al ve git! Hadi! Yaptığın sihrin beni ne hale düşürdüğüne bak! Sadece mücevheri vermen yetmez! Bunu bana bırak arkadaşım! O cüce benim! Bu kadar aptallık yeter! Şimdi gerçek halimi göstermenin zamanı geldi! Beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? Şimdi bedelini hepiniz ödeyeceksin. Ooo! Oh, vay canına! Çabuk ol Gül! Kılıçlarım! Bana kılıcımı fırlat! Sakalını kesmelisin, sakalını kes. Tüm gücünün kaynağı sakalı. Hemen yap. Cüce, canavar biçimine dönüşünce, kar beyaz elinde makasıyla ona koştu. Kırmızı gül kılıca doğru hamle yaptı. Aptal kız, seni bağışlayacağımı mı sanıyorsun? <gülüyor> Hayır, kırmızı prens, alın. Hayır. Prens Adam kılıcını dikkatle fırlattı ve kılıç cücenin sakalını neredeyse kökünden kesti. Kesilen sakalı yere düştü ve cüce bir anda küçülmeye başladı. Birden ayı da yakışıklı bir prense dönüştü. Prens Adam'ın erkek kardeşi Prens Joseph'tı. Prens Adam erkek kardeşine baktı ve ona uzun uzun sarılmak için koştu. Awww. Seni çok özledim kardeşim. Çok çok uzun zaman oldu. Ben de seni özledim kardeşim. Kötü kalpli cüce mücevherlerini çaldı ve bana büyü yaptı. Kar beyazı ve kırmızı güle yaptıkları için ne kadar teşekkür etsem azdır. Prens Joseph, kız kardeşlerin ona gösterdiği nezaketten söz etti. Aynı şekilde Prens Adam da ikisi de kız kardeşlere aşık oldu. Kız kardeşlerde de bu aşk karşılık buldu. Krallığın en uzun süren düğününde, Karbeyaz Prens Adam'la, Kırmızı Gül de Prens Joseph'la evlendi. Karbeyaz ve Kırmızı Gül başta ayıdan korkmuştu. Ama sonra ayının dış görünümünün ötesine baktılar. Bu bize bir kişinin gerçek benliğinin kalbinde olduğunu... İyiliklerin ve sevginin dünyanın size yapabileceği her büyüğü bozabileceğini anlatıyor.